Ses kontrol, ses kontrol. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta folk müzik konuşuyoruz. Tabii. Ee, Sunucumuz Mehmet Çolak ve... Geçen hafta kim sor, söylemişti folk müzik konuşalım diye? Bilmem. Sabuncu. Sabuncu Anne Sabuncu Ramazan demişti. Evet evet hatırladım. Tamam. Sabuncu Ramazan podcastlerimizin, yayınlarımızın inanılmaz müdahabemi. Ben de hemen bir bağdaş kurum pozisyona geçeyim de. Bugün Vallahi yine var. geldi ah, lan. Bak, bak helal olsun yani. Gel yine geldi. Şu bir cümleden evlenmek istiyorum ya. <gülüyor> abi Merhaba işte, abi. <gülüyor> Klavye aldım kendime boş zamanlarımda, boş zamanda böyle wireless kurcama koyuyorum. Şimdi böyle yöneteceğim şeyi podcast'i. Ne diyorsun ya? Çok iyi çok iyi muhteşem oldu bu. Şeyimiz nasıl? Ses kalitesi falan ne durumda arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntınız şeyiniz? Yok da böyle yayın açılır ya falan diyeniniz varsa gelsin buyursun ne sormak istiyorsa buyursun abi foto falan büyütsen orada büyütebiliyorsan şeyden browserdan ben de birazcık görebileyim. Okay. Onred 1907 diyor ki gayet iyi hocam çok güzel tam bir ses yakışa şekilde abi kırınçtan kırınca cringe e girdim orada şey etkinlikte ya adamlar yemin ediyorum bir tane ses alacaksın ya sesi. Dıştan alacaksın yani. Başka hiçbir şey değil. Yok, o kadar bilmiyorum ki ben. Sesler nereden geliyor nereden geliyor. Yok be abi capture kartla playstation'dan alıyorlar da yok bir tane daha PlayStation kolu açalım onun kulaklığından gidelim çıkalım. Saçma salak çözümler. Yani kulağını sağ elini sağ pardon sağ elini evet, sağ, sağ kulağına tutmaktan da sol elini sağ kulağına tutmaya çalışıyorlar yani. Bunu da sesle antabilen ilk insanlardan biri mi wow. herhalde? Garip garip şeyler bak. Mesela azıcık arada sallayayım böyle şeyi de. Böyle bu akşam dikkat çek içme sebebiyle katılıyorum demiş o zaman içme sebebiyle neden abi içiyorsun ya neden? nedir Derdin mi var yoksa ne bileyim zevkten mi zevktense neyi seviyorsun anlat bize sen neyi seviyorsun mesela abi ben mi Hı -hı. ben abi doğu almayı seviyorum hayır şey içecek olarak ya. Alkol olarak evet evet içmek için ee, sanki, rakı. sanki rakı rakı olur evet Şarap da olur ama sadece lokal şarap. Çünkü aşağısı kesmiyor artık. <gülüyor> artık beni şey yapmıyorsun. Artık kesmiyor. O bira falan böyle o da ucuz. Işte. Okay. İçilir yani. yani. Zaten çok içemiyorum. Benim şişiriyor karnım abi ya bira. Ben çok fazla tüketen insan değilim. Ben tüketmek isterdim ama... Bir ara tuğ ya diyor. Ne güzel olur diyor. Ya Tool konuşmak çok isterim abi ama Spotify'da Tool yok ya. Yani. Evet Spotify'da Tool yok abi ya. Yani konuşsaksa boşta kalacak gibi hissediyorum çünkü liste yapıyoruz her hafta onu da şey yapayım. Hmm. Ses kontrol olarak Spotify'da bulunuyoruz arayıp bulabilirsiniz. Ses kontrolü birleşik bu sefer Spotify'da. Orada her hafta yaptığımız, çaldığımız parçaların listeleri var. Bir yandan da bu hafta Instagram hesabımızı açtık. Evet. Arkadaşlar. Tam olarak 15 dakika önce Instagram hesabımızı açtık. Evet 15 dakika önce yayına girmeden önce. Evet. Ses kontrol sesler diye aratabilirsiniz. Aynen instagram.com slash ses kontrol ses ne ben, güzel artikülasyonda direkt büyütece baş bas ses kontrol ses evet ben aynen Direkt yaz. Şimdi bilmiyorum hepinizi bekliyoruz arkadaşlar yani yayınlarımız çok çok büyük ihtimalle zaten oradan duyuracağız sürekli olarak. Aynen. Facebook'tan Twitter'dan ben duyuruyorum aynen. oradan takip ederseniz çok güzel olur hoş olur. Seviniriz yani tatlış olur. Diyor ki Tool için YouTube'dan pay yapsanız bence Tool için Değer. Tool için Değer ya. Bir yani tane ne değer? Bir tane büyük bir şey değil de kontentimiz azaldığı zaman ne bileyim işte artık yeni albümleri falan konuşmaya başladığımız zaman ya da ne bileyim gruba özel yayınlar yapmaya başladığımız Aynen, zaman, zaman. Olur. O zaman mantıklı. Şu abi şeyler bitsin bir canlılar bitsin en azından en şey canlılar en diyorum. diyorum. Bizi yükselten bizi coşturan canlılar Aynen, bitsin. En baştakiler bitsin ondan sonra zaten teker teker grup konuşmalarına geçeriz. Ya Tabii. da e, albüm review gibi yaparız. Ya da hatta spesifik şarkılar üzerinde durabiliriz. Yani for, Ben Fort 602 üzerine durmak isterim mesela Fibonacci yani Fibonacci sayısına yani sayısına göre yazılmıştı. Vallahi ben denik yeri üzerine durmak istiyorum. Tuğulun doğucusu çok iyi. Ben Black Sabbath üzerine bir, bir, bir of, evet. mesela isterim. Bütün yayını Black Sabbath gayet güzel. Black Sabbath'tan da bayağı şey çıkar. Ben çok doluyum abi Black Sabbath'ta. Ozzy Oziozborn'un kitabını okumaşlar olarak geldiğim <gülüyor> için. Eee chat. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne ettiniz? Siz ne musun? dinlediniz? Ha, diyor ki, Forte, Six and Two değil. Laterus diyor. Laterus mu? Fibonacci'ye hmm. göre yazılmış, yazılmış. Bilmiyorum ama ben Progressive'de birazcık, birazcık deyelim. Acık. Yeniyim diyelim. Ben böyle bir şeyin olduğunu hatırlamıyorum ama demek ki varmış. Dizi biliyorsun değil mi yani? Kendinden bir öncekiye toplanarak ilerliyor sürekli. Ha ya işte bir Bunu bana bir biri daha önce söylemişti. Ben dedim ki, yani, Ha öyle mi? Bir dinleyeyim. Sonra anlamadım. Sonra da saldım. Normal tolumu dinlemeye devam ettim. Ya dizi şöyle işte 1 1 2 3 ne bileyim işte 5. Öyle öyle gidiyor. Anladın mı? Acıb benim matematik kötü be. Ben yine kaldım. sıkıntı yok işte. Anlatıyorum işte. Mesela sözlerde şöyle tant tant tant tant tant tant tant tant. Hah. Dolan anladın mı? Yani tartımını Fibonacci çizgisine göre yapmış. Okey. O yüzdenmiş. Gerçekten daha iyice. Çünkü cümleler ona göre kurulmuş durumda. Gerçekten anlamlı bir şey çıkıyor ortaya. Peki her şeyde bir time signature değişiyor mu? Öyle bir şeyler oluyor mu? öyle time signature zaten Allan Kay'ı da parçasında zaten de yani bilmiyorum. Öyle yani, yani çok dikkat etmediği boşçası yapıyorlar mı? Yoksa genel olarak şeyle mi alakalı? Çok büyük ihtimal gene 4 4 ya da 6 8'in içinde kalarak ha. çalıyorlar. Çünkü öyle olursa imkanı zor olur. Ya da herhalde poliritmi sadece 3 4 4, 4 arasında karış, karışarak böyle bir yandan Fibonacci'na bir bırakarak ha, evet, çalıyorlar. Çünkü yani o 3'e 4'e daha dahatırsın yani birinde 4'e bir de 3'e bölünüyor sürekli çünkü. Evet. Woah. Ya, ya. işte müzik insana böyle... Matematik <gülüyor> <gülüyor> yaptırıyor. Başka isteğiniz var mı? Tamam, bir tuğlumuz var. tuğlu cebe attık. Tool zaten konuşulacak. Bazen çok unutuyoruz böyle efsane efsane grupları ya. Aynen ama yani adamlar da biliyor yani o yüzden. Hı, atıyorlar bile diyoruz. Radız ya. Her... Hani ya bu... Yani adamlar biliyor. Şey... Ben mesela şey Fikri'ye yüzden... gelmiştim abi hani böyle bir bilgimiz var. Hafiften bir düşünüyoruz bu konu üzerine. Yani en azından sokaktaki gördüğün insandan daha fazla şey biliyoruz. Hı hı. Biz de anlatırız falan diye düşünmüştüm ama ben chatte az yok yani. O chatte iyi Hiç yani. Hiç eğitimci gibi hissetmiyorum o, muhabbet ediyor gibi hissetmiyorum. Bu çok çok, çok sevindiriyor evet, benim biraz çeşen. rahatlatıyor yani. Evet, Gerilmiyorum evet. ben böyle. Böyle aman yanlış bir şey söylemeyeyim demekten ziyade abi öyle miydi? Aa öyleydi galiba falan oluyorum hı. yani. İşte kaliteli chat. Kaliteli chat böyle bir şey var. 6 kişiyiz ama kaliteliyiz. Evet, o zaman bence yavaş yavaş, yavaş yavaş bu haftaki konumuzu diye... anlatmaya başlayalım. Efendim folk'u biraz değinmek istiyorum size. Değin değin. başla abi sen. Folk müzik e, aka yani, as known as, world müzik olarak da bilinir. Hı hı. Bazıları da der ki folk eşittir, traditional müzik. Ben tamam. bunların üçüne de okeyim. Traditional sanki birazcık daha şey, daha yeni bir... Yaklaşım gibi. Folk müzik deyince benim aklıma birazcık daha şeyler geliyor. Ne bileyim adamların daha en prototip aşamada yaptığı enstrümanlarda yapılmış müzikler. Biraz daha böyle... Ha, en başa gidiyor senin aklın. Yani çok, çok deyince o geliyor aklıma. ha ha traditional deyince folk daha eski diyorsun. Yani. Evet. Ama folk müziğin çıkışı da zaten 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları. Yani ondan öncekiler hep şey kulaktan kulağa anonim olarak gelen Hı -hı. şeyler hatta şu an dinleyeceğimiz şarkı te zamanın şey ne yazılmış ne zaman yazılmış bilmiyorum zaten öyle bir bilgi yok İskoç türküsü Hı -hı. bir savaşta adamın biri bir şey kadına aşık oluyor kadına diyor ki ben seni sevmiyorum adam Aşkından ölüyor. kadını da üzüntüsünden ölüyor. Bununla ilgili bir şarkı. Tamam. Bir balat. Ne açıyoruz parça zaman? Parçamızın adı ne? Bu şarkımızın adı Barbarie Allen. Bunu normalde şey, Yohan Bey'e söylüyordu. Hı hı. Hatta şu an çalacağımızdan biraz daha farklı sözleri. Ama ben bu versiyonu biraz daha çok beğeniyorum. Abi zaten sürekli değişim geçirmiyorum. Bak bizim mesela halk müziği bölümü var. Konservatuarda. Elemanların tek sıkıntısı şey. Yani en büyük derdi şey yani. Yok onun sözünü şöyle söylemiş. Yok o bunu, bunu, bunu böyle bir Aynen. usulle söylemiş. Vay gerizekalı. Aynen. Evet abi. Evet. Haklısın. Üzüne sadık kalmalı ama emin ol o zamandan bu zamana inanılmaz değişmiştir ki yani. Senin has sandığın şey şu an. Aynen. Belki ne halde yani. En başta nasıldı acaba? Acaba nasıldı? O yüzden biraz da bunları tartarak biraz da böyle düşünerek girelim. Barber Allen gelsin. Şiirli Kolinistan. Shirley Collins, Shirley Collins. Altta çıkıyor zaten sanırsam eklentimizde. Aynen. Hemen bakalım. O zaman gelsin. Gelsin. Hadi bakalım. Geldik mi? Evet, geri geldik. yayından bakayım gelmiş miyiz? Gelmişiz. Çok güzel. Ee, ses yüksekliği falan ne durumda? Çek. Bir, bir, bir daha bir şey alabilir miyim? Çekebilir ee, miyim acaba? Hani açmak zorunda mı hissediyorsunuz, kısmak zorunda mı Ayarında mı? Yayın kalitesi ne durumda? küçük bize bilgiler verseniz güzel olur vallahi. Evet böyle bir ufak ufak dönseniz, abi güzel, abi kötü, abi bok gibi gibisinden. Bir de sizi şarkı nasıldı? Evet mesela. Beni çünkü bayağı etkili bu parça ya. Kısa bir parça ama gerçekten çok güzel ya. Heh, o kadının sesi. Evet ya, değil mi? Şöyle konuyu inalmaz bir şarkıcı. Fazla diyor ki bence gayet iyi. Nasıl? Ses. Tamam, fazla iyi diyorsa tamam. Fazla iyi diyorsa iyidir. Şarkıda içliydi. İçlidir tabi oğlum. Adam aşkına karşılığı bulamıyor, ölüyor. Kadın da üzülüyor, o da ölüyor. Onlar içli olmasın diye ben mi içli olayım. Abi biz galiba, ya da herhalde çok fazla dinlemekten, arabeskte ben o içi alamıyorum ya artık. Yani bak, kesinlikle arabesk değil. Yani kendi bir ritmi var parçanın, kendi bir hızı var, gidişi var. Ve aynı zamanda sana çok derin duygular yaşatıyor yani. Hı hı. Yani hüngür hüngür yani salya sümük parçalardan ziyade bu şekilde anlatmak varken niye hala şey deniyoruz. Çok daha kolay diye bir ama. Ee, valla arabesk'in şeyi çok etkileyici bence. Ee, vuruculuğu. Evet abi. Evet. Ama yani ilk kullandığın zaman. Evet. Ama bir yerden sonra dediğin gibi insan Şimdi, ondan biraz kaçmak istiyor. Şeyin gidiyor be nasıl söyleyeyim. Ne bileyim. Güllü müydü? Güllüyü bilir misin Güllü? Yok. İşte Güllüyü bilen chatte bir hiç kimse yok. Varsa da yani cidden. Arabesk Dünem'in müzik anlayışımızı zehirledi bence diyor. Ya zehirlemekten ziyade bence, yani. bence bir yere götürdü. Ya orada iyi yapanlar da oldu. Mesela Üslüm Gürses yaptı. Onların izinden başka başka insanlar çıktı. Hı hı. Ama Hani her yaptığı kasete, her yaptığı albüme bir tane film yapan insanlar vardı Ferdi Tayfur gibi. Şey gibi Alır unuttum şu an. Herkesin çok fazla saygı duyduğu bir adam var ve benim nefret ettiğim. Neydi adamın adı? Hiç bilmiyorum. Orhan diyeceğim de. Orhan Gencebay? Heh, Orhan o, Gencebay. O mu arabeskik yapmıyor ki? Arabeskik yapmıyordu abi. O şeyde, hani o trende ha, anladın mı? Yani ama şimdi... o tip insanlar kendi içinde bir bitti yani kendi içine yaptıkları yani küçük yarmakları falan hiç saymıyorum bile onlar sadece zaten üzerine Benim hazırlanmış adım. şeyler ve çalın çalınan şeyler yani o doğru boşver de şey yani Orhan Gencebay bence hı hı. ülkenin geldiği getirdiği en iyi bağlamacılardan aynı zamanda en iyi e, besteklerden biri ya ben Bağlama konusunda çok çok daha ilerli olduğunu düşünüyorum. Tabii yani Erdal var. Erdal var, Arisa var. var. Ya bir kez o zaten o kültüründen bir yana geçtim. Hani onun dışında olan bağlamacılar bile çok iyi aslında evet. şeyden. olan Gencebay çok çok daha geride kılıyor. Ha beste konusunda şey yapabilirsin. Mesela Sezen Aksu herkes ölüyor bitiyor ya abi besteleri, besteleri, besteleri derken. Hı -hı. Yani Fransız ekollerinin, Omar ZPK'nın zamanında yaptığı bütün ekollerin devamını sağlayan bir kadın sadece. Tabii canım. Yani evet. çok ekstra aman tanrım nerede yapıyor bu insan falan diyeceğim bir şey olmuyor. Yok zaten. Ama ismi var. Yani. Orhan da bende bir tık öyle. Bir yerden değil sonra. Be benim bir arkadaşım demişti bana, Orhan Gencebay 16 yaşında bir şarkı yapmış, Gurbet diye. Ben ondan çok etkilenmiştim. Özdemir Asafın değil miydi o ya? Ya o da başka, o bambaşka. Ö Pardon Özdemir Asafın Özdemir Erdoğan. O bambaşka. Bam, bam Aha okey. Onu da zaten o Gurbet'le patladı o da. Öyle Özdemir mi? Özdemir Herkes oradan biliyor da, e Orhan Genceboy'un yaptığı o Gurbet şarkısı çok etkilemişti çünkü o adam 16 yaşında yapmış ve bir bakayım ben şeyler hmm. falan çok güzel yani müziği çok zor değil ama 16 yaşında onu beslemek bence biraz Anladım bir şey ister bir bakayım ben onu işte ergenlik döneminde dinliyorum şu an pişmanım pişman olma kardeşim yani pişman, pişman olmana gerek yok ya ya herkes dinledi ha, hani. herkes bir gün Müslüm güzesten bir avuç kardeşi dinledi yani tabii canım. ya da ne bileyim kim kimi mesela ekleyebilirim buna gelmiyor şu an aklıma o kadar bırakmışım yani <gülüyor> o kadar bırakmışım neyse yeni parçamıza getirelim ya ne çalalım tamam. sence benden mi çalalım? Valla hiç fark etmez sen söyle valla bende 3 parça var ikisi Türkçe zaten yani onları araya sıkıştıralım diyorum o tamam. zaman şimdilik bir Fora Bandit patlatalım ne? Fora daha aslında Türk üyeleri sahip ama yabancı üyeleri ama de sahip. Karma bir grup. Karma bir grup. Kim diğer üyeleri nerede? İran. İran mı? zaten oradaki enstrümanların çoğu da İran enstrümanı. Ya yani bir ha. tane bağlama var, isim var bağlama kesin var bir tane. Bağlama var evet. Şey var. Bir e, tabla gibi bir şey, vurmalı enstrüman var. Ya cidden yani böyle şey dümbelik düşün, dümbeliğin üzerinde şey tahta bir zar düşün. Oo. Wow. Hanım ya yani deri bir zar değil. Ha. O yüzden garip bir sesi var böyle. Ben seviyorum. Foroband'ı de, de öneririm bu arada dinlemek isteyenlere. Ha bak şey girecektim ya. Oğlum bu metal gruplar hangi kafayla acaba şey, yani, e, insan çektiği için mi acaba mesela e, neydi? Şokran bir tane Rus grubu var tamam mı? Hı. -hı. Eleman e, gün olayda tan olayda diye bir tane ne? türküyü girişini almış parçanın önüne koymuş. Harbi mi? Hı hı. Gün dolandı <gülüyor> dinmiyor gözümün yaşı <gülüyor> diye dan dan dan dan dan dan dan falan diye şeye giriyorlar böyle oriental wow. bir... Deadcore metal'e giriyorlar falan. Değil mi? <gülüyor> Garip bir şey oluyor böyle. Çok fazla örnekleri karşılaşmaya başladım bu ara. Hmm. Elemanlar herhalde bir şey çekiyorlar. Ne bileyim. Orada mesela bir diye kalıyor. Bir Türk e, Facebook metal sayfasında grup Facebook sayfasında düşüyor grup. Büyük ihtimalle öyle bir şeyler oluyor. var o şekilde herhalde. Ama yani Türk Türkçe şarkılardan çok fazla alınan yabancı şarkı var. Tabii tabii. Şey, Weekend şeyden almıştı ya. Seneler sürür, sürer her günüm. Ondan sonra rap yaptı bir fon üstüne. Tabii canım. Zaten bugün inanılmaz bir çalıntı parça çalacağım sana. Şaşıracaksın. Ama şimdi değil. Dur ne sırası gelecek? Zaten bak geçen biz çalıntı şarkılar hakkında konuşuyorduk arkadaşlar. Teoman, Teoman bu işin şahı zaten. Dünya'nın anasını. Herkesle çaldı herif. Abi fark edemiyorsun. Fark etmek cidden çok zor. Ama gördüğün zaman böyle bir. Şey diyorsun abi bunu Türkiye yıllar boyu nasıl dinledi? Köpek gibi dinledi. Abi çok uzak bir coğrafyada değil falan diyorsun e, böyle. Canım. O renkleri insanlar nasıl dinledi o şey ya da ha, şey. bugün benim doğum günüm falan. Hı hı. Çünkü bir tanesi rap mi, Diğeri kaşmir. Evet. Vallahi akıllı oluncak iş değil ya. İlginç abi. Zaten şey Tayman'da çalışan gitarist arkadaşım abi. Öyle bir adam diyor. Çalıyor diyor. Hata çalıyor diyor. Mı? Yani. Abi zaten yani dinle böyle çıkartıyor diyor. Aynakorlarla söz yazıyor diyor. <gülüyor> zaten yani Türk dinleyiciye ver, önüne at. Kaka at önüne adam alıyor zaten. Ya belli bir kısmı öyle de mesela bizim şu an şu an hangisinin önüne kaka alsam ki? Abi 7 kişiyiz burada. Sen ben Allah da bizim kişiyiz. belamızı versin. Biz gidelim ya. Gel abi şuradaki bir reçetim ya. <gülüyor> i̇şte tam şey girdim dedim kaybedenler kulübüne girdim. Neden yalnız uyuyoruz? Dur. Fazlı bir şeyler demiş. İnsan onun her döneminde bir müzik anlayışı var bence. Yaşırlarlıkçı ister istemez biri bakıyorsun müzik anlayışı değişmiş. Öyle oluyor zaten. E tabi oğlum normal Hı -hı. yani. Kim hangimiz altını sırta dinledim, dinliyoruz? Hı -hı. Ben ya bir şey söyleyeyim mi? Ben geçmişime bayağı küfrediyorum şey açısından. O kadar fazla sesi dinlemişim ki abi. O kadar fazla şey sesi dinlemişim ki. Herhalde çok büyük ihtimal bir etkisi olmuş yani duyumumda. Bir kayıp bir şey olmuştur yani. Doğrudur. Yani bu kadar dinlenmez ki arkadaş. Herkesi rahatsız ediyorsun. Bir, sen kimsin yani? Kendi kendime seviyorum şu anda. Excellent Neyse. gelmiş, excellent hoş geldin. Şey, e, ortaokulda neler dinlerdin? Abi full metal dinliyordum ben ya. baya baya. Ama hiç Iron Maiden dinlemezdim. Harbi Sizi mi? Hiç sevmezdim abi Iron Maiden. Neden abi Bilmiyorum. Yani herhalde sevmediğim insanları Iron Maiden dinliyordum. <gülüyor> onlarla şey yapıyordum. Ama yani benim genelde dinlediğim şey gerçekten Black Sabbath, işte Pantera. Pantera'yı çok seviyordum. Hmm. Köpeğiydim yani Pantera'nın. Pantry'yı hepimiz sevdik ya. Hepimiz, hepimiz gönülü verdik pantry. O davulları, o gitarları hepimiz sevdik. Ya zaten bence Black Sabbath hala dünyadaki en iyi gruplardan biri. Tamam. Dünyadaki en iyi ben müzik yapan Kendini bu kadar insanlar, zaman içerisinde abi. bu kadar güzel değiştirip bu kadar güzel şeyi adapte edebilen. Yalnız... Ozzy Osbourne böyle olmadı ama işte Ozzy Osbourne çok kötü yaşlandı. Evet. Black Sabbath ama, öyle yaşlanmadı. Ama Ozzy Ozbon'un solo albümleri de çok güzel bence ya. Birkaç tanesi. En baştaki de. Crazy Trang'in şarkı var mı tam ya? parçası zaten yok. Çok güzel albümleri var. İşte o e, Wizard of Oz ha, albümü falan mesela. Ama oradan sonrası abi şey yani bu Zac Wilde'ın son dönemleri, Zac Wilde'ın bıraktıktan sonraki Gitarist dönemleri falan gerçekten kötü. Öyle mi? Kendini tek, kendinden çoruyor yani. Kendini tekrar ediyor artık. Ha, onları hiç girmedim ben. Neyse uzaklaşmayalım. Evet ha? evet. For Power geldik. For Abandoned. <gülüyor> e hadi, o zaman bakalım. E hadi çalayım o zaman. Hop Geldik. Tekrar geri geldik. Ne diyorsun abi parçaya? Vallahi şark. iyi parça. Sözleri o kadar anlamasam da, hatta hiç anlamasam da. Ben ritime çok şoşuyorum ya bu parça. Değil mi? Ya o şeyi verdiği... Ne derler? Force mu derler? Artık böyle hani seni Hı -hı. ileriye atan bir şey var. 7-8'ye parça zaten. Ha, ritim var. O Çok güzel kullanılmış. Hı -hı. Onun dışında... Çok da bir şey yok. Adamlar zaten iyi. México. Bir geldi. Selam dedi. Hoş geldin. Ne haber abi? Ay, ben çok seviyorum bu grubu ya. Hele ki bu parçayı yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Chat? Var mı düşünceniz? Sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Siz ne, ne kadar kötü parçalar çalıyorsunuz falan mı diyorsunuz? Niye buradasınız? Chat? Bak. Fazla hı. da aynı şey diyor. Ritmin insanı parçayı ortak ediyor. Evet abi böyle şey, bir de köşeli yapar parça hmm, açıyorum. Şey aynen. Dan da dan dan da... Ha işte onu diyorum yani hani Böyle bir sana bir force verirsin. Süresini... Böyle bir zikir havası hafiften. <gülüyor> <gülüyor> sana küçük küçük headbang'lar yolluyor sana. Evet evet. Ama asla da headbang yapamıyorsun. Zaten şey abi, e, less is more diyorlar ya, hı hı. grubun ismi, aşağıda geçmiş mi acaba? For a Bandit grubun ismi. Power parçamızın adı. Aşağıda yaz. Çıkıyor mu lazım Şu an çıkıyor. Çıkıyor mu? ama şey Berkan yeni geldi. Ha, okey. okay, tamam. Ben buraya yazayım mı Berkancı? Yaz yaz parçanın ismi şey şeyini yaz. Ne diyordum ben? Ee... Ha, less is more diye bir olay var. Nasıl anlatayım? Ya gerçekten az bir şeyi az kullandığın zaman onun sana hayat senin hayatın etkisi çok daha fazla. Yazdım. Evet. Yani metal parçalardan tık tık tık tık tık tık tık tık tık artık her türlü kiki. Ne Hı -hı. kadar hızlı istersen yapıştırabiliyorsun kulağın dibine kadar yani in your face dedikleri halde hiçbir etkis kalmıyor. Bir yerden sonra şey oluyor sen de çık yukarı çıkmaya başlıyor. Hı -hı, aynen. Şey gibi hani uyuşturucuyu sürekli sürekli kullanan bir insanın bir yerden sonra daha fazla uyuşturucu istemesi alkol de aynı şekilde. Zikirlerde bunu yakın bir ritü kullanıyor. Deniz konuşuyor geldi hoş geldin abi ne haber? Selamlar Türkü severler. Türkü çalacağız abi bundan sonra zaten. İki parça sonra Türkü çalacağız. Bir, bir parça sonra hadi. Yani o yüzden This is more. Yani burada mesela her ölçüde bir tane kullanıyor. Dan da canım, dan, yani. dan dan dan dan dan dan dan O şey dediğin Twin'lerde de aynı bok var işte. Geri zekalı koyuyor Deadcore metal'e. Hayvan gibi Twin. Hiçbir şey anlamıyorsun ama ne bileyim gerçekten güzel bir metal şarkısında adam fıstık gibi atak yaparken oraya istediği kadar hızlı Çok çalabilir. güzel böyle groovy bir tane Twinkie koyuyor, o zaman güzel diyor ki bence ona da gerek yok, bence genel olarak Twinkie boş bir iş. Yani abi çalana göre değişiyor. Ben Twinkie çok beğendiğim insanlar da var. Ne bileyim George Kolyas gibi çalma gerek yok. Değil mi? George Kolyası bilen var mı arada şeptse? Vardı bu çocuklar, bu çocuklar akıllı çocuklar. George Kolyas Nile Nile miydi? Mısır müziği yapan bir tane şey vardı. Nusebine benzettim diye Bercancığım. Nerenin folkunu konuşuyorsunuz? All around the world. Her yerin abi. Her yerin folkunu konuşuruz deriz. Nusebin ne bilmiyorum. Belki de biliyorumdur ama şu an hiç aklıma gelmedi. Mutlaka duymuşuzdur ya. Nerenin anımsıyorum şu an. Şimdi nerenin folku derine göre ben biraz da şöyle bir Biraz daha uzaklara götüreyim bize. Şöyle bu kızın ismi nasıl okunuyor? Bir dakika. Ona alkaydı galiba kızına da el kaydı oğlum sayıdaydı evet garip bir sözü var ama <gülüyor> kayyum ama acayip bir müzik yapıyor bana ne ya tamam kız genel olarak bütün dünyadaki şeylere folklor müzikleri hı hı. kendi kafasına göre yapıyor hı hı. ama çok güzel yapıyor bunu mesela bu birazdan dinleyeceğimiz şarkı portekizlerin hı hı. şeyi ama gidip şey de yapıyor mesela Ayrış Irish bilmem ne de yapıyor. Gidiyor Zimbabwe'nin bilmem nesinden de bir şeyler buluyor. Çok Oradan güzel. da yapıyor. Ama bugün dinleyeceğimiz şarkı Portekiz. İsmini kesinlikle okuyamayacağım. Çünkü baya zor. La Santiago del Vuego. işte bilemiyorum. İşte The Song of Neyi devamlı okuyamıyormuş an. Boşverin. Onu çalıyoruz. Neyse, hadi bir şey dinleyeceğiz işte ama... E... Whatever dinlediğiniz de çok fazla anlam çıkaracağız. Değil mi? Evet. <gülüyor> Ama bu arada hiç Portekiz müziği gibi değil yani bu arada. Yani çünkü Portekiz müziği deyince insan şey bekliyor. Böyle hani... İspanyol bilmem ne gitarı olsun böyle... Beş stroke roller olsun falan. Ya ne bileyim alttan fandangolar gelsin falan. Ama hiç öyle değil. Çok farklı Portekiz'in şeyi... Tadı tutusu. Yani... Garip mesela ben şeyi çok beklerim, o hani İspanya'dır, Portekiz'dir, işte Basque Country'dir falan. O tarafların müziğini benzetirdim, onların arasında ciddi fark varmış. E, ya yani İspanya zaten kendi kendine bir artık flamenco Aynen. şeyi, devi. Ama yani oradan birazcık yukarı gittiğin zaman Portekiz'e, azıcık daha yukarı gittiğin zaman işte ne bileyim Fransa'ya, ne, ne buluyorsun abi? Fransa'da Fransa'da hiçbir şey yok. Ben <gülüyor> i̇şte Fransa'da olmamış. Bugün de onu konuşuyorduk. Fransa'nın folk Aynen. müziği nedir arkadaşlar bilen var mı? Fransa'da Fransız'da folk müziği yok. Bunu e, bugün konuştuğumuz gibi ben açıklamak istiyorum. Açıkladım. Fransa'da folk müzik yok aga. <gülüyor> Fransa'da French pop var. Edith Piaf var, Jacques Brel var. Sabahtan akşama kadar onu dinliyorlar. Çünkü böyle bir anlam kadar bir kültür falan yok. Anlamadım. Bilmiyorum. Yani neden? Fikirme, Kültür döneminde adamdan... de biraz şeye vurduk yani. Rönesans döneminden önce Papanın falan inanılmaz derecede artık bütün eserleri yakması. ha tabi. işte Barok dönemindeki çoğu %90 eserin yok olması falan gibi hı hı. bir olay var. Yani bu tabi ki de Fransa'ya da vurmuş durumda bence. İtalya'nın da öyle mesela. Yani klasik Müzik'den önce ne yapılıyordu İtalya'da? İyi, soru işaretleri değil ne? mi? Lavta çalıyorsun işte. Ne çalıyorsun? mi? Lavta'da oradan mı çıkma ama Bilmiyorum. Yani o da sanırsam Doğu Avrupa falan. Değil mi? Yani İtalya'nın müziği hiç, hiç aklına bir şey gelmiyor benim. Hadi böyle biraz da İskandinavlılara falan çıkınca bir şeyler geliyor insanın aklına. Tabii canım. Kuzey, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa... Belki mesela şeye kadar inersin. İşte Litvanya, Belçika'ya kadar belki inersin ama... Onları ama özel araştırmak lazım. Onların evet, beklem evet. olmadığı için bilmiyoruz onları. Gerçekten Fransa'da akordeon falan yok mu? Yani akordeon yani 1900'lerin başında falan bulunan bir Aşırı kar karmaşık bir halde zaten. Akordeon şeylerin değil mi Yavrum? Çerkezler çalmıyor mu akordeon? Yok bilmiyorum. Şey var, bandoneon var. Bandoneonu şeyler çalıyor, baya e, tango da çalınıyor. Akordeonun tek, tek sesi çıkartan versiyonu. Şu, tam böyle eline yuvarlak oturuyor ya. Aha anladım. Tango nereden çıktı? Argentin miydi? İşte Argentin sanırsam. Bandoneon öyle bir şey. Akordeon ama gerçekten e, 19. yüzyılda, 18. yüzyılda çıkmış bir alet. Orpofogur severim. Şey falandır biliyor musun? Mi? Mesela country country diyoruz. Ee, harmonika'nın bulmuşu kaç? 1837 falan. Tabi canım yeni her şey ya. Abi. Her şey çok yeni oğlum. Gerçekten. Zaten saksafonu şeyi falan geçiyorum. saksafon trombonu, ne bileyim işte trompeti falan. Hı -hı. Onların e, ne bileyim e, sanayi devrimiyle oluşan yeni enstrümanları falan geçiyorum. Onlar artık zaten son dönem. Yani son dönem. Yani 100 yıldır falan bir birikim var saksafon adına. mesela düşün yani. Pren adına böyle. öyle. Ama çok basit abi, free read bir alet yani, harmonika, işte mızık'a bizim bildiğimiz. Hı hı. Abi adam 1837'lerde ilk kez patentini alıyor ve Amerika'da falan böyle şey, hani cebin altta taşıyabildiğim bir şey ya. Baya Amerika'da 5 pound falan satılan, yani pound diyorum, 5 e, baksa satılan bir şey oluyor. Harbi mi? Vay <gülüyor> <gülüyor> Ve e, şey reklamları falan var böyle, araştırmıştım işte. Coca Cola'nın yanında bir de harmonika şeyi var, <gülüyor> reklamı var. Çok iyi, abi. gerçekten çok iyi. Bakayım fasulye Germen farkları bayağı geniş gelmen gelmenler pek boyunduruk altında gülmediği için halk müzikleri korumuş ama şey. şimdi gelmenlerde ne var ki ya? abi oktabur festefterde gelmenlerden orada bir sürü eser çalınıyor yani tam eser Hala. çalınıyor da aklıma çok fazla bir şey gelmiyor çünkü şu an mesela tek de aklıma gelen Belki işte o kadar ünlü adamları yok sanki yine bu özel araştırma konusu gibi geliyor anladın Hı -hı. bana? Bir bakmak lazım. Çünkü mesela klasik müzik dinliyor, pak diye bakıp gömüyorsun. Tamam Hı -hı. o da Alman, o da gelmen. Anladın Onu demeye çalışıyorum. Anladım. Ama mesela folk'ta aklıma sadece Amerika gidiyor. Belki işte Kuzey, Avrupa. Onun dışında şu falan gidiyorum ben direkt. <gülüyor> direkt? Çünkü çünkü benim... Direkt? Tro direkt? <gülüyor> Aynen çünkü benim şeyim o. o. Yani Abi yani. Çin'in inanılmaz bir şeyi var geçmişi var folk müzik açısından. Biraz o olması lazım ama için. Sanki değil yani mi? Yani o Eze kadar çok geniş ki. Bir sürü onlar. Çok fazla abi. Herhalde yani en eski ülkesi Gay eserler. <gülüyor> Gayrihal bir şey. <gülüyor> Neyse çok da uzatmayalım. Parçaya girelim. Yani. La Cantina del Fuego ana alkayet evet, <gülüyor> gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hey hey hey hey. Ne haber? Duyuyor muyuz vibrasyon? Ben duyuyorum. Uzun bir parça. Evet, sanki uzun değil mi? Ufak ufak, ufak böyle hareketlerle, ufak ufak ufak hareketlerle, fıtalarla uzattık azıcık. Böyle şey yapayım mı? İlgi çeksin. Tabii tabii. Ben bunu arada kullanacağım ama bu güzel oldu. Aynen. Chat ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Chat, beğendiniz bu şarkıyı? Birazdan gelecek şimdi cevapları. Onun evet. dışında ben şey konuşacağım abi. Gerçekten Portekiz deyince aklıma hiç böyle bir şey gelmiyor. Değil mi? Benim de hiç böyle bir Sanki şey gelmiyor. Sanki hiç şey, ne söyleyeyim, balıkçılıkla denizcilikte geçinen bir ülkenin müziği değilmiş gibi. Değil mi? Çok garip. Fakat hayat Portekiz müziği. Hı. Abi şey, yani aslında doğa, aslında işte coğrafya, insanların müziğine yaşamına o kadar çok etki ediyor ki. Mesela neredeyse aynı... Iklim şeyine sahip işte Galler'le Karadeniz'in birbirinin aynı enstrümanı yapması. Değil mi? Anladın evet. Mı? Çok garip. Ve yapımları da aynı neredeyse. Sadece birinde daha fazla çubuk var. Ne yapıyorlar biliyor musun? Hayvanı öldürüyorlar abi. Hı. Açıyorlar içini, kesiyorlar. Kapatıyorlar sonra. İçini havayla dolduruyorlar. Ayaklarından borular bağlıyorlar. <gülüyor> Baya bir bir sağ ayağından üflüyorsun, sol ayağından ses çıkıyor. Harbi mi? Evet evet. Oğlum şey Evet evet öyle. Abi biz gördük, baya bir de gencici, körpeci kuzulardan yapıyorlarmış tamam mı? Hımm. Körpe. <gülüyor> Abi böyle çok üzücüydü böyle, izliyoruz, iz izleyemiyoruz, izliyoruz, izleyemiyoruz derste. Kötüydü. Derste gösterdiler bile. Ya, yapımı değil de işte hani e, eski bir şey gösterdiler, tulumu gösterdiler mesela. Hımm. Tulum baya kuzu çünkü <gülüyor> Hiç oynamamışlar üzerinde, hiç böyle halımalı şey desenleri falan yapmamışlar. Yani. Kuzu yani, dündüz kuzu, üflüyorlar kuzu yani. <gülüyor> Ya da var Tatsız. ya. Tatsız. Hangi kovboy atını? <gülüyor> Tam o yani. Tatsız. E ee, chat, ne yapıyorsunuz oğlum? Chat bence uyudu ya. Çok uzun parça çaldık. <gülüyor> Vallahi adamları baydık. O zaman da kısa bir şey çalalım onlar ya. O zaman daha kısa bir şey açalım. Hem deniz de burada buradaysa hala. Denizle çalsam ona bir türkü çaldım abi. <gülüyor> türkü mü çaldım? Hı hı. Hangisini çaldım? Bu sanırsam uzundu. O yüzden bunu çaldım. Ha, şey Alevi Türküsü diyorsun. Evet, evet Alevi Türküsü. Aleviler e, bağırsın. <gülüyor> bağırsın, o zaman bize gelsin. Heyecanlar, <gülüyor> o zaman çalalım. Ben... Dur. Vay, vay, vay. Kaliteli people like maestro. Like maestro, hoş geldin. Kaliteli people, kaliteli people'lar uyuyor şu an. Biz de burada nearly kaliteli people alarak. <gülüyor> Biz de burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Like maestro kim acaba ya? Kimsin falan? <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> kim ya? <gülüyor> da dana akraba gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canım yeğenim. Nasılsın? <gülüyor> çal var mı acaba? Yok. çalar değildir herhalde. Neyse. Önemli değil. O zaman şimdi sırada bugün bize pir geldi çalınacak. Tolga sağdan ya da Arif sağdan çalmak isterim ama Erzal Zincan gerçekten o kadar iyi söylüyor ki bu parçayı. Evet. Aynı zamanda da çok daha güzel artık aranjim etmiş Nablus'un şarkıyı. Çok daha güzel çalıyor. Son çok daha Ka güzel. Karasu albümünün çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hani aynı zamanda çıkan sabahtak Yazın albümü daha güzel ondan da bir parçamız var ama ee, Erdal Arzincan'ın cidden çok iyi bir abi. Ben bunu bu şarkının aynısını Arif Sağdan'da da dinledim. Aha. Ee, aynı tadı vermiyor. Kesinlikle. Erdal Arzincan'ınki çok daha iyi yani. Bence. E o zaman bir çalalım dinleyelim. CS'nin ordusundan asker sayılırım diyor. İyi. Atabiliyor gibiyim zaten. Görmüş şimdi mutlaka. O zaman selam. O zaman hadi. yapar ailesine gelsin bu parça. Öyle mi olsun? Bugün gelsin. Bugün bize... Gelsin. <gülüyor> hadi. Bugün bize pil geldi. Ertesin Can. E şimdi o zaman haftaya olan programımıza açıklıyorum. Hafta gönül yayları titreyecek. Küçük küçük ağlayacağız burada. <gülüyor> Bütün grunge severler olarak. Ee, hepimiz ağlayacağız. Bugün bana aziz dostum Çağlar hı hı. grup şeyimize, Whatsapp grubumuza bir fotoğraf oldu. Chris Cornell'in fotoğrafını. Böyle küçük küçük e, ağladım. <gülüyor> İstin yapaktayken. <gülüyor> o yüzden çok fener diyeyim Haftaya grunge yapalım. Çıldığının ayrıca grunge konuşup ağlayalım beraber burada. Çünkü hepsi öldü. san carden Chris Connell'de değil mi? Aa, okay, tamam geçen ölen. He. Allah be. İşte yani ya. Of oğlum ya. Adam kalmadı, bir Eddie kaldı o da inşallah ölmez artık. Weather. Aslında Weather'da herhalde Michael Jordan'ı falan herhalde değil mi şeyin? Grunge müziğin. Tabii canım, evet. Yani hepsinden daha da ötede bir yerde Eddie Vedder. Yani hep... benim Ellis Chains'e karşı daha bir şeyim vardır, zaafım vardır ama... Ee, Pergem de onunla eşit. Sen yani o ona birazcık Seriledi. saklayalım şeyimizi. Evet. Haftaya Grunge olacak Belki şu an şey oldum gördün mü şu andan titreme başladı hissediyorum duygulandım hı hı, yani. bir böyle bir Allah ya ama şimdi işte ben şey düşünüyorum haftaya nasıl garip isim bulacağım neyse son tanedir aklıma gelir gene evet, evet. sıkıntı yok e şey gösterir mi e, Spotify'ı göster de bakalım şarkı seçirim Spotify'ı göstereyim sana ah Spotify göster hı. o o zaman e, Biraz daha Amerika'ya mı götürsem yoksa Asya'ya mı götürsem? Bence bir Amerika'ya götürsem. Türkiye'ye geldik. Gideceğiz. Sonra yine Türkiye'ye geleceğiz ya. He. Ya da işte iki kere YouTube'a gidelim sonra tekrar görüntüler. Işte Türkiye'ye gelelim gibi yapalım. Nasıl yapalım? Ya tekrar ar araları suyalım Türklere. Tamam okey. Şimdi Amerika'ya gidelim. Tamam şimdi bir Amerika gidiyoruz o zaman. Şimdi 2013 senesinin hayatımıza getirdiği Last of Us oyunundaki bir cutscene'den öğrendiğim bir folk şarkısını çalacağız şarkı Hank Williams adlı hı hı. bir abimizin kendisi 1930'larda Kırklarda şarkıcılık ve sıkarlık yapıyordu Bu da oyundaki ve benim en sevdiğim şarkısı tam bir folk Alan and Forsaken aynen yüzde yüz bir folk şarkı Amerikanın folk işte yani Amerika'da koyabileceğiniz daha iyi folk şarkıcılar daha iyi folk şarkılar vardı hı hı. ama biraz Giyik bir şeyiz sonuç olarak. Şimdi neyimiz var elimizde? Şimdi neyimiz var elimizde? chat bir şey söylemeyeceksiniz bize. Biz yeni parçaya geçelim. Chat. funk dinler misiniz? Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz diye bir şey olmadı ama dinliyor musunuz? dinliyor musunuz? Yani dinlemiyorum ya ben. Vallahi dinlemiyorum. Ben eskiden dinlerdim. Davul çalarken dinlerdim. Hı hı. Sonra funk'un davulunu affedersin. Bütün beynimin her yerini işledim. Bir baktım ki, ay bunu sıkıcı artık ya yeter. <gülüyor> yeter abi yeter. davulcu için diyorlar funk ve şey diyorlar, caz diyorlar, çalsın diyorlar. Ya kardeş. Şey, bu şeye bence değil mi? Evet. Ee, gitar çalacağım, klasik gitardan başlasam evet, olur bro, mu? Evet, onun gibi bir şey yani. <gülüyor> bu kadar salak bir şey olabilir mi yani? Ne, ne, ne güzel hissediyorsan onu çal abi ya. Yani. yani. Davul aldım, şey çalacağım, Afrika... Şey çalacağım. Bu, kabile, aynen. kabile müziklerini çalacağım anasını satayım. Çal. Kalaga, yani istediğini yap. Denikeri sanki şey mi yapıyor? Aynen yani ben farklı ama şey almam. Öküz gibi vuruyor işte. <gülüyor> Gonga çok iyi. öküz çok gibi iyi. vuruyor. <gülüyor> <Çok iyi değil. gülüyor> Sonra hepimiz <gülüyor> ayı gibi tool dinliyoruz. Evet. O herifin bir caz altyapısı var. Hı hı. Onu okuyayım ama Önemli olan zaten senin caz çalman değil. Senin o caz bilginin nasıl metale dönüştürdüğün. Evet. Olay bu yani sen Adam bence cihaz bilmese bile bu kadar iyi davul çalamaz büyük ihtimalle. Hı hı. Ama yine herifin şeyi çok iyi. Davula ve şarp insanlara anlatmak istediğini çok iyi veriyor. Anladım mı Davula. Anladım. Onu çok iyi becerebiliyor. Yükselme kısmında düm düm düm düm düm düm yapmıyor yani. mesela? Sallıyorum. Adam öyle bir kompleks bir ritim veriyor ki ve yükselme gibi de vermiyor mesela bunu. Ama bir şekilde yükselmeye dönüyor. Çok acı bir şeyler yapıyor. Derin kere bir doğucu. Bak mesela bu tip şeyleri hiç folk müzikte sormuyoruz kendimize fark ettin mi? Evet, folk müzik çünkü dümdüz bir müzik, hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yoktan ziyade çok daha başka parametreler işliyor. Yani bana kalırsa. Biraz bence şey ağırlıklı ya. Sözde ağırlıklı değil aslında. Sözden ziyade şey abi. Hani folk deyince bir anda zaten psikolojik olarak şeysin ya. Abi doğa, abi işte... Hı eski Aha. teknoloji falan yok dede abi dede aynen aynen yani öyle dediğin anda bir kafanda böyle zaten şeyler checkpointler tipler oluşmaya başlıyor ona göre dinliyorsun aynen o... bunu bu, bu sorgulamıyorsun böyle aynen yani şeyleri. Işte Sound niye böyle olmuş diye sorgulamıyorsun aynen. şey gibi mesela country müziği dediğim işte ne bileyim işte indie müzik dediğinde inanılmaz soundlar kovalamıyorsun şey aynı aslında niye Ama... indie müzikte ben kovalıyorum ya çünkü hangi indie'de kovalıyorsun? bilmem i̇şte, ne var kadar. Yani yani Sham James'e mesela hangi hangimi diyorsun? Sham James. Şam hmm. James'te bir folk kafası yok zaten. Country'de değil. Hemen bu abidükübüdükü canallar var ya, muhtemelen onlardandır ya. Soul falan mı mesela? Soul değil. Kesinlikle değil. Bilmem ne işe acaba an James? Çok merak ettim bakayım mı? Bak abi ama Mesela ben Sean James'i de kesinlikle kaliteli şey arayacağımı düşünmüyorum yani. Sound Kalitesi Ne bileyim o adamın işte Tükürüğü de yapışacak mikrofona Tabii canım Salak saçma çalamadığı anlar da gelecek Öyle şeyler okey yani sıkıntı değil Ama gidip bir Michael Jackson parçasını dinlerken Başıma gelecek şey değil bu yani İsteyeceğim şey değil <gülüyor> Değil mi evet doğru Bakalım Sean James neymiş kimmiş ya Wow, bu James basketbolcu abi bir tane. Diğer Sean James. Hı hı. Asıl Ad, abi. Other Sean James. Other Sean James. Neyse bunu şeyde bakarım ben, şarkı arasında bakarım. Hı hı. Şimdi şey yapmaya gerek yok. Okay. Biz ne ne yapsak şimdi ya? Türkiye'ye mi dönelim? Şimdi Türkiye dönüyoruz ya. Şimdi Sabah yazın geçen sene çıkarttı bir albüm var abi. 47 diye. 47 yaşında mı? Bilmiyorum daha yaşlı gösteriyor. Bilmiyorum hiç şükürüm yok. Yani Sabah Atak yaz. Yani klasik işte Serda Balcan'la birlikte çıkmış ve yani o dönemin Aha. tozunu attırmış insanlardan biri. Güzel bir icracı. Ee, konserine gittim abi ben. Lasman konserine. Hı hı. Part, şey albüm şu konseptte. E, eski parçalarını ya da işte e, anonim parçaları şu, e, mainstream, ana akım insanlarla söylüyor. Ne bileyim işte bu Azeri parçası var ya, aşk kapana çalar bir gün Hı. mesela onu e, kimde söylüyordu bak onu an şey arif sayle söylüyor e, işte böyle olur mu diye bir parça türkü var onu aylin asma söylüyor yeşil ördek diye bir eğlenceli bir ege türküsü var onu bedükle söylüyor mesela bedük hakkında ne düşünüyorsun ya ben Bedü bayağı şey yapıyorum abi takdir ediyorum aslında. Niye herkes bir taktiktir. Ben anlamıyorum. Hiç de denemedim. Bir tane şarkısını dinlemedim. Dinlemedin mi? Ama neden ben diyorlar? Ben sana hiç bir yok. Bedük şey yapayım. Bana bir Bedük yüzlü yap ya da. Belki yüzlü yapayım. Neden biliyor musun abi? Bedük şu an Londra'da yaşıyor. Hı, -hı. Bayağı bıraktı elini ayağını çekti Türkiye'den. Hı -hı. Bir o zaten <gülüyor> takdirimi aldı yani benden. 2 <gülüyor> Adam e, nasıl söyleyeyim sana? Benim en çok sevdiğim şey vardır ya. Türk gibi duyulmamak. Aha. Adam onu yaparak gerçekten dünya müziği yapmaya başardı. Yapıyor da yani. Melodileri Hı. kesinlikle dünyadan, kesinlikle Türkiye'nin içerisinden çıkmış melodiler değil. Ne Hı. kadar elektronik müzik mi yapıyor? Ne elektronik yapıyor? müzik o yapıyor zaten. Daft Punk yani. gibi müzik yapıyor işte yani. Harbi Ay, mi öyle? Yani Daft Punk'ın Türkiye versiyonu. Ha. Anladın? Bu arada çok küçük söz demek istiyorum. Shawn James, Dark Blues, Dark Blues çok cool isim var ama man. hafif solda varmış o, oğlum grup grup dark blues çalsak şey e, solda varmış ama bak yani, dediğin yani gibi. işte ama sol deyince benim aklıma 70'lerdeki zenci ablolar garip garip şarkıları ya yine aynı işte blues deyince de aklımıza o geliyor aslında blues deyince de hani adamın mikrofon tükürmesini diye Hı, yana tükürünü atıp bir yana harmonikasını çalmaya devam etmesini dinliyorsun yani istersin aslında Neyse buradan bir şeye geçelim. 47'den bahsediyordum. İşte parçasına uygun insanları seçip çalmışlar. Bunun bir çok hani neden ona çok yavaşlı olan bir tür bu konsept bu. Hı hı. İşte Orhan Gencebay bunu yaptı, Nilüfer bunu yaptı, işte Sabahattin Kıyaz yaptı. Bundan sonra kim yaptı? Mil Kelam yaptı. Hı hı. En son o da fena değildi aslında ama bence aralarında en başarısı bu. Anladım. Çünkü ee, gerçekten bir şeyi başka bir yere götürmeyi başarmışlar her parça için ayrı ayrı. İyi dinleyelim bakalım neymiş. O yüzden e, Erdar Can ve Sabahat Akkiraz e, ikilisi yükledim göçümü dersim çalacak. Biz dinleyeceğiz. Hadi gelsin o zaman. Hadi bakalım. İyi dinletiler. Evet parçamız bitti yükledim göçümü. Bir göç türküsü. Bir göç türküsü. Çok eskilerim büyük ihtimal. Onun en bir Türk olabilir. Kimin türküsü onu bilmiyorum. Ben araştırmadım açıkçası. Ama garip olan ne biliyor musun? Ee, şey, bundan bir buçuk sene önce falan Can yayınında böyle bir parça açmak istemişti. Polushka polyaç dediler. Hmm. İşte Can Sungur böyle işte kafalarıydı abi. Çok iyi evet evet aynen böyle işte e, şey fark edeceksiniz falan diyordu. İşte Türk yani bir hissedeceksiniz bir şey, bir fıtı hmm, Bir fıtı hissedeceksiniz fıtığı. diyordu. Gerçekten e, bütün Türkler'de o var ve yurt dışında bazı, yani diğer ülkelerin, diğer kültürlerin parçalarında da bazen görebiliyorsun onu. Hı hı. Yani mesela göç hissiyatı bütün şeyler dünyada her zaman Aynen. aynı. Aynen. Evrensel bir acı mı diysem artık, ne desem? Ya da herhalde göçün en büyük kısmı işte e, uzak doğudan işte orta doğudan buralara falan geldiği için hep aynı kültürler hı hı. işte ne bileyim Rusya'da kalan kısmı Yakut Türkleri falan pişman işte e, Türkiye'ye gelenleri ne bileyim başka yerde kalanları Azerbaycan'a gelenleri Türk gelenleri falan hı hı. hepsinin yüzünde ben aynı şeyi hissedebiliyorum e, e, şey aynı mı bak bu, sonuç olarak kor madde aynı şey yani hı hı. bak fazla da. O mesela şey demiş, bizim halk müzi müziğinin besle beslendiği en büyük pınar, büyük aktörizimiz. İşte bu da aslında her her halkın beslendiği en büyük pınar. Bak halk ben de Katuşya bizim o Türk halk müziği eserleri görüyorum. Aynen abi, aynen. Katuşya işte polis Çünkü hepsinin aslında kor aynı yani. Aslım ıı, şey fazlın deminde beslenen pınar. Aynı. Yine o trajedi. Ya nasıl anlatayım? Kesinlikle ben bir, bir demiyorum. Ama hani fizikoakustik de derler ya insanın duyumunda fark edemediği ama hissettiği bazı şeyler var. Zaten bu yüzden müzik zaten bu yüzden sürekli araştırıyorsun. Sürekli neden böyle diye bak bakıyorsun. Hı hı. Bu atla deve değil. Belki çok basit bir şey. Ama bu ...gerçekten inanılmaz bir var ve bu etk çok etkiliyor. Çünkü insanlar farklı kültürlerde, farklı DNA'larda insanlar bir şekilde benzer şeyler yaşamış. Ve bunların müziğe yansıması aynı olmuş. Evet, ortak oluyor yine. Hı -hı. Çok cevaplı. Ya şimdi, keşke bu kadar unutkan olmasaydım da bir tane parça var abi. Bir e, savaş parçası, gene sıkışmış, kalmış bir savaş bölüğünün... ...şeyini anlatan, hikayesini anlatan bir parça var. Bizim Ahbir Ataşver'le aynı parça neredeyse. gerçekten yani Tam onu diyecektim. Yani Ahbir Ataşver'in gerçekten böyle çok lame edilmesi hikayesi çok bir hikayesi var. Bence still cool bir hikaye yani. Aynen. Yani cool as fuck. Göçebe aktörün müzikleri çok güçlü oluyor. Çünkü özelliği çok fazla oluyor. Slavlar, Türkler, Geğmenler bütün Türklerin hak müzikleri çok güçlü. E tabii abi yani sonuç olarak adam memleketten gidiyor ya. Bir de sanırsam göçebe insanların bir yanda şey ya, ya yine aynı şeyden bahsediyorum o göçebe halkların işte evi de doğa işte şey de coğrafyayla uyumu uy uyumu yani adam dedim ya kuzusunu kesiyor müzik aleti yapıyor adam için o bir canlıdan öte kendisini başka bir şekilde anlatabilecek bir şeye dönüşüyor hı hı. anladın mı adam işte e, ağacın dalını kesiyor şey yapıyor kaval yapıyor, kahval yapıyor. E, e yani böyle olunca Nas koyayım sen? Adam doğayla iç içe mı? Yaptığı müzik de doğayla. Hı hı, aynen. Yani ne kadar müzik teorisinden ayrı olursa olsun, ne kadar bilimsellikten uzak olursa olsun adam sevdiği hoşlandığı şeyi yapıyor. Tabii canım yani adam yani bil, ben de, bildiği sevdiği şeyi yapıyor. çok doğru. Hep diyoruz yani. Bırak işte kılı, bırak ne bileyim sınırları. Hı, hı. Sınırları zaten sen kendi koyuyorsun. Kendin hayatın sana sınırlar koyuyor zaten. Tabii canım. Sen hı. müzik yaparken kafanı bir aç ki azıcık Gerçekten o bir şey çıksın. Şey, bu kadar gelebiliyor bu şekilde bu harçalar. Aynen aynen doğru. Yani senin zaten çevren yaşadığın yer bilmem ne zapsut, otbok Senin kısıtlamanı <gülüyor> oluşturuyor zaten. Bir de buna gerizekalı klik eklersen iyice bok edersin kendine. Hiçbir şey oluşturamazsın. Ya da mesela nedir ona? Çok zor ayrılmak ama e, para kazanma kaygısı. Hı, evet. Ben kızamıyorum insanlara abi parayı düşünme diyemiyorum. Zaten nasıl düşünemeyebilirsin ki yani şu anki durumda? Nasıl, düşünmek zorundasın da. Ama şey olması lazım. Kendi işini yaparken kendi işine saygın olsun. Hı. Yani Tabii ki de para kazanacaksın. Yeri geldiğinde kaç para istiyorsun abilerinde en çok sen söyleyeceksin gerekirse. Hiç önemli değil o. Çünkü sen kendine fiyatını koyuyorsun. Ama sen kendi işine değil kendi yaptığın şeye fiyat koyuyorsun. Aynen. İşine fiyat koyduğun zaman kendi eserine fiyat koyduğun zaman o bir tık senin üretimini de etkiliyor. Çok doğru. Üretirken kaygı olmamalı o yüzden. İyi ee, o zaman şimdi bak ne dedin? Coğrafi dedin. Dağ taş dedin. Ben seni bir şeye götüreyim. Ne? Ee, küçük taylara binip <gülüyor> otolarda yatalım. Olur. Çayırlarda, çimenlerde koşalım mı? Tamam. Dağlar, çayırlar, çağlayanlar. Evet. Tam Din olarak yüzde yüz bununla alakalı bir şarkı veriyorum size. Hı <gülüyor> hı. Dinleyicimiz grup şu de. Hı hı. Bir Moğol grubudur kendisi. Throat singing mi? Throat singing. Sonsuz Throat singing. Ama ben bu Throat singing'de anlayamadığım bir şey var onu şimdi soracağım sana belki biliyorsundur. Nedir abi? Bu adamların Throat singing'den iki tane ses çıkıyor. Bir tane böyle ince, tiz, diğeri tanesi de kalın. Hı hı. Bir de bunu aynı anda da yapabiliyorlar. Aynı anda? Tek kişi mi yapıyor? Evet. Ben onu anlayamıyorum işte. Ben öyle yapanı gördüm ya da Allah öyle Allah zannettim. Allah. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama çok hoca Mesela burada yapamıyor. Ya şeye benziyor nasıl söyleyeyim. Neyin sürekli dem vermesi vardır ya şey parçalarında. Bu ilahilerde falan. Hı hı. Diye yükler sadece. Singing'de de o geçerli altı dolduruyor. Evet. Üyü diye dolduruyor altı. Ama ikisini birden çıkartabilen Değil mi? Wow. nasıl bir yetenek lan o? Nereden çıkartıyorsun? Bir sanki, sanki bir videoda görmüştüm. Hocam yanlış mı abi? Ben oldun? bir tane görmüştüm. çift ses çıkaran kadın diye bir tane video görmüştüm. O çok başka bir şekilde yapıyordu. Böyle. Çık, çık, çık seslerle çıkartıyordu. Ha, İkinci sesi. Ama hiç görmedim şeyi. Throat singing çift ses çıkartan. Belki de or orayı yanlış gördüm. Neyse. Şu da dinleyelim biraz. Moğolistan'a gittik. Biraz Throat singing Throat singing inanılmaz bir olay. Hala nasıl buldu aklımda pek fikrim yok ama gırtlakla oynayarak. bunu şeyler yapıyor ya. Özkan Uğur bulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şey benim bildiğim kadarıyla ee, Şaman şeyleri. Hı hı. Ee, şaman doğallarından falan geliyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Ama mesela ilginç olan şey bu Muğolistanlıların bak tarihte de böyle mesela Meksika'da da Şaman var. Muğolistan'da da Şaman var. Tamam Aynı kültür. İkisinin de doğalları bilmem neleri çok benziyor bir trotting yapıyor. Diğeri ne yapıyor acaba? Ne yapıyor acaba? ne, ne yapıyor acaba hayatta? <gülüyor> <gülüyor> ha, onlar da onu yapıyor mesela. O çok daha iyi aslında ama e, aynen. Öyle bir şey. Öyle bir kafadalar. Neyse dinleyelim bakalım. Hadi o zaman Dürgen Chuga. Chuga. Chuga. Şu Chu Chuga. Hiç de söyleyemedim ben. Dürgen Chuga. Güzel. Dürgen Chuga gelsin. Hey hey hey hey hey. Ses kontrol, ses kontrol geri geldi. Ve birazdan da gidecek. Evet. Yavaş yavaş süremizi doldurmaya başladık değil mi? Evet. Bir buçuk saati geçtik. Son şarkı. Son şarkı bu. Aa onunla girelim. Neyle? Ahmet Kaya. <gülüyor> Sadece şarkının başında öyle diyor da ondan. Ha. Bilmiyorum ya. Şey. Bilmiyorum o geyiği. E Konser şeyi falan mı? Konser kaydı Aha. evet. Ben şeyi çok iyi bilirim abi. <gülüyor> Japonca bir şey söyler mi ya barışma Şeyde konser başına. Evet, evet. Ne diyor ya orada? Teşekkürler sam. Alkollü kocayım as. Doğum, doğum. Ona Japonlar coştu. Ha bak burada şey diyecektim. Adam bu vokale yaptığı o garip sesi şey çok güzel uyduruyor. Hani mesela. Ne bunun aletinin adı hiç de bilmiyorum ama Böyle çağma tekniği parmağı böyle Küçük küçük dokunarak çalıyorsun. Tamam iki tane tel var zaten. Hı -hı. Böyle dikey ağaç bir e, Tambur gibi bir şey var tamam mı? Hı -hı. Tele böyle küçük küçük dokunduruyor parmağını ve işte yayla WING WING WING WING Yine ses çıkıyor işte. Aynen. E, sanki bana şey gibi geliyor. Adam hem vokal hem de e, Yaptığı enstrümanla böyle Hı bir bağlantı kuruyor. O kayıtta da böyle hani parmak Hı. vuruşu gibi anladın mı? Anladım. Böyle köşelere, köşelere şey yapıyor. Bu çok garip gelmiş Anladım. bana. Ya yani adam normal şarkı söylüyor gibi değil de bir enstrüman çalıyor gibi kullanıyor sesini. Abesten garip olan şey adam gerçekten enstrüman gibi kullanıyor sesini. Çünkü o kadar çok notalara oturuyor ki. Evet. Sanki autotune varmış gibi yani. Değil böyle mi? bir oturuyor adam yani. Vallahi helal olsun. Sibirya Türklerinde daha CHP örnekleri var bunların. Demiş Fazla 05 5 Sibirya Türklerinde örnekleri var mı bilmiyorum ama de var, kazaklarda var. Onları biliyorum. Kızıl Türklüğü varmış abi öyle Olur vallahi olur. Var mı öyle bir şey? <gülüyor> evet. Evet neyle kapatalım ya? Söyle, söyleyeceğiniz son bir şey var mı? Siz bir söyleyin. şey varsa sorun. Onunla kapatalım. Konuşalım. Siz söyleyin. Bahsedelim ya da sonsuza dek susun bir dakik yayınladık artık. Haftaya mı gelir? Haftaya gelir ya. Yani. Haftaya kaç oluyor oyun? 17'si. Ha. Herhalde gelir. Gelir gelir ya yeni yani En oranı. kötü 18'inde gelir. Ha. Yani işte hayat oh, bizim vereceğimiz şey falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi şeylerim. artık dönüyorum. Pa Patrona dönüyorum değil mi? Evet. Ama artık e, şey yapım. Wow, wow. Vurduk hayvanı. Vurdum Instagram sayfamızdan bizi takip edin. Evet. Ses kontrol ses. Instagram.com seskontrolses ses kontrol ee, ses. Yakında şey de açacağım. Telegram grubu falan da açacağım tamam. muhabbet için. Twitch. Şey Twitch diyorum. Twitter. Twitter, Twitter açayım, açayım. Açayım, açayım. Yani. Açayım, yapıştım ne var? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ee, e, bizleri SoundCloud e, SoundCloud'e slash, ses slash ses kontrol ses'ten. Instagram slash ses kontrol ses'ten. Her şey slash Ses, control, ses. ses at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir de, e, affedersiniz, Kardeşinize, babanıza, annenize, şey Arkadaşlarınıza din Bak, böyle iki tane herif var. Bitti. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. namazın. Vallahi Bitecek. bitiyor. Bunlar bir şeyler yapıyorlar. İsterseniz de siz de dinleyin. Öyle dinlemeyin. Ya da bunlar çok kalitesiz insanlar. Ya da öyle de diyebilirsiniz. Bize fark etmez. Ama demezseniz iyi olur. Et. Yalnız tam 5 kişi olduk. Ya tam 5 kişi olduk yani. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Yapacak bir şey. Neyle kapatıyoruz abi? Neyle Aynen kapatalım? Söyledim. Sabuncu. Fazlı. Fazlı da bugün güzel oynadı. <gülüyor> Fazlı... Edibi'yi edib girdi. O edib girdi ama. Sen söyle. Senin söyleyeceğin bir şeyle kapatalım. Ah, ya da bizim. ilk kim söylerse... Aynen. Bu şansın i̇lk, kim acaba? İlk cete döşen folk parçayı... Önce şey Google'a aratıyoruz. Folk mu değil mi? Önce onu şey verify <gülüyor> ediyoruz. Ondan sonra folk çalacağız. olmasına gerek var mı ya? Hayır, olmayabilir. Ama olsun. Çünkü hayır, olsun çünkü yani. çünkü folk konuşuyoruz. Çünkü neden olmasın yani? Beyefendi, beyefendi folk'unuzu atın. Aptal. Atmıyorsan Çin parçası çalacağım geçeceğim. <gülüyor> Chinese music yazacağım geçeceğim. Bak <gülüyor> Chinese music yaz geçe ya. Vallahi hayır, hayır, yapmayacağım bir şey. Ayıp. Sukiyo. <gülüyor> Dur ne çaldım biliyor mu? Hı. Mendigo mele. Şey. Evet, ha ben bak ne çalacaktım. Heh çok güzel denk geldi. Arkadaşlar. Çaldık, çırptık, yetmedi. Daha da çaldık. Bak unuttum onu. Hemen çalıyorum abi sana. Bununla da veda edeceğiz. Ne yapıyor? Hepinize çok tanıdık gelecek. İnanıyorum. Gerçekten. Yani, duyacaksınız, ulan ben bunu daha önce duymuştum olacaksınız. Ama size söylemeyeceğim. Sonra kendiniz fark edeceksiniz, üzüleceksiniz. Fazla çok üzüldülerim ama ben bu partiyi çalacağım. Size gelsin. Şimdi biz kaçıyoruz. Emre'nin de şaşıran yüzünü görmek için ben onun yüzüne duraklanacağım şimdi. Ses kontrol, ses bu haftalık bitti. Haftaya? Haftaya grunge'la. Grunge'la geliyoruz, ağlıyoruz. Ama ağlak bir ağlama değil. Manly tears. <gülüyor> Manly tears. Ölen e, abimizin şey ruhuna. Kıpırdamadan böyle, yani evet, sadece evet. yer çekimi etki ediyor. <gülüyor> Hadi, Hadi o zaman. Ee, gelen parçamız Samira Tafik'ten. Suudi Arabistan 1971 ya da o. 70. Ee, ona göre dinleyin. Youtube'dan düşünüyorum, ne yazık ki Spotify'da yok. Ama e, bir altta yazacağım, chatte yazacağım. Bir daha bir bakarsanız o an, o zamanın Tudiverse Arabistan'ı falan da görürsünüz. Sonra garip hissedersiniz sonra falan. Aa, aa dersiniz. Aa aa, aa Türkiye falan. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş ya ein neyse. Mulaytain. Tamam. Ya zaten ya ay yaz, yaz zaman bul bulunuyor da. Yavaştan hadi gelsin Samira Tafik. Biz de gidelim. Gidelim. Kendinize öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Şöyle ASMR ile kapatacaktım ben Arif'tan. Ben, ben bunu kıl oluyorum. Sen yap. Çok mu kıl oluyorsun abi? Evet, biraz kıl oluyorum abi. Abi yapmayayım o zaman özür dilerim. <gülüyor> özür dilerim chat. Hadi kendinize çok iyi bakın.